Estaftül emes Ben Ve eşebeden la Ve abduhu ve Rasulü. Ya ibreledi ne illa Ya yonasutte kurabkum leri halak akumin nefsini ve tokumları ilei tesaelun bihi vel erham inna allaha ta'alaykum raqiba ya ayuha allaziina aamilu tukullahu wa quulu qawlan sadida yuflihuna a'maalukum wa yafilukun dunubakum wa man yusallilallahi wa rasulihi fa amma inna astaqal kitabullah muhammedin sallallahu alayhi ve sellem el şerrü el umuri muhtesatuhu ve Peygamber Efendimiz'e salatü selamla başlıyorum dersimize. Evet, ehl Sünnet ve cemaatin akidesinin özelliklerinden bahsediyoruz. Kaçıncı bende geldik? Kaçıncı bende geldik arkadaşlar? Takip etmiyor musun? Ben başka yerlerde de ders yaptığım için karışıyor. Hocam 12. 12'ye mi geldi? Evet. Okuyalım Osman 12. Yi bir meseledeki bütün nasları toplamak ve müteşabih olanı muhkem olanı döndürmek bağlı. Evet bir daha bir daha oku. Bir meseledeki bütün nasları toplamak ve müteşabih olanı muhkem olanı döndürmek babı. Evet bu çok önemli bir olay arkadaşlar. Yani ehl-i sünnet ve cemaatin en önemli vasıflarından, özelliklerinden bir tanesi. Yani akide bazında da olsa fıkıh bazında da olsa hep ney var? Bu kural var. O da ney? Akide ile alakalı herhangi bir mesele. Ya da fıkhi bir mesele. Onunla alakalı bütün nasları toplayacağız. Yani ayetleri ve hadisleri. Hadisler derken sadece Buhari ile iktifa etmeyeceğiz. Sadece Müslim ile iktifa etmeyeceğiz. Eğer İbni Ebi Şeyben'in Musal Nefinde de varsa onu da alacağız. Eğer İbni Uzeymen'in sayında varsa onu da alacağız. Bunları ne yapacağız? Bir araya getireceğiz. Bir araya getirdikten sonra he, bir kere iki nokta karşımıza çıkacak. Bir bunların neyi metinleri, bunların neyi metinleri. E ayette senet diye zaten ne yok, bir olgu yok. Tevâtûr engelmiş. E, ayetin metni yani ayetin lafsı, hadisinde neyi metni? Bunu bir kere doğru anlamak zorundayız. Doğru anlamak zorundayız. O halde demek ki metnin doğru anlaşılması lazım. Yani istidlal edilen hükmün doğru olabilmesi için metnin ne yapılması lazım? Doğru anlaşılması lazım. İkinci nokta senet olayı. E hadislerde ne yapacağız? Senetleri hükmedeceğiz. Senetlerin sıhati ya da zayıflığı yönünde ne yapacağız? Kanaat beyan edeceğiz. Bunu kim yapacak elbette bu işi? Ehli yapacak. Bu hal vuku bulursa işte o mesele hakkında artık karar verme noktasına ne yapmışızdır? gelmişizdir. Yoksa bir rivayete ulaşarak bir mesele aklında son nokta ya da son söz ne yapılmaz? Söylenmez. Bu önemlidir. İkincisi müteşabihi muhkeme ne yapacağız? Döndüreceğiz. Şimdi müteşabih derken tabii Türkiye'de anlaşılan müteşabih aklınıza gelmesin. Yani işte Kur'an-ı Kerim'in elbette ki bir kısmı müteşabih, bir kısmı muhkemdir ki muhkem onun neyidir? Anasıdır. Kitabın neyidir? Anasıdır. Şimdi e, müteşabihten kastımız şu olmamalı bizim. Yani işte e, nedir o? Allah Azze ve Celle'nin neleri? İşte isimleri, sıfatları, fiilleri müteşabih'tir. Ya da işte gaybi haberler. Ne olabilir gaybi haberler? İşte cennetin, cehennemin vasfı, ahiret olgusu. Nedir bunlar? Müteşabih'tir. O halde biz bunları neye irca etmeliyiz? Muhkeme. Muhkemini bulursan ircaet. Ya yani eğer muhkemini bulursan ircaet. Bunlar müteşabih değildir arkadaşlar. Bunlar, bunlar muhkemdir, müteşabih değildir. Yani biz müteşabihler şunu anlamıyoruz. Yani anlamını tam olarak tespit edemediğimiz ya da hakikatini özünü tam olarak tespit edemediğimiz naslar değil müteşabih. Müteşabih nedir biliyor musunuz? Doğrudan nasa baktığınızda Doğrudan nasa baktığınızda hüküm koymakta zorlandığınız ya da hüküm koyamadığınız naslardır. Ya yani bakarsınız nas'a ama hüküm koymak için yeterli veriyi ne yapamazsınız, elde edemezsiniz. Başka nelere ihtiyacınız vardır? Naslara lar. NAS ihtiyacınız vardır. Ve o naslarda zaten o alandaki genelde en naslardır. Muhkem naslardır. örnek çok olabilir. Örnek çok olabilir. Yani mesela Mesela bir örnek verelim. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadis Ayetle ele alalım. Ne diyor? Vesaliku vesaliqutu. Fakta ve edeyhuma cezaen bima nekale cezaen bima nek. Bima cezaen bima keseba nekalen minallah. Evet. Nedir o? Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının yapmış oldukları suça, işe Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ne yap Ellerini kesin. Şimdi bu ayet muhkem gibi gözükür. Ancak aslında bu, ahkem, bu ayet muhkem değildir. Neden muhkem değildir bu ayet? Çünkü bu ayette Allah Azze ve Celle hırsızlıktan bahsetmiştir ve el kesmekten bahsetmiştir. Peki hırsızlık olgusu nedir? Hangi şey hırsızlıktır? Hangi şey hırsızlık değildir? Var mı tespiti? Ayette gözükmüyor. Ayette gözükmüyor. Bu bir. İkincisi eli kesin demiş. Nereden keseceğiz eli? Nasıl keseceğiz? Hangi koculda keseceğiz? Her ne kadar muhkem gibi gözüküyorsa da neye ihtiyacı var bu ayet kelimenin kerimenin? Veya başka bir ayete ihtiyacı. Yani başka bir nasılsa ihtiyacı var? Ne yapıyoruz? Dönüyoruz. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Dörtte bir dinardan az olursa kesilmez, fazla olursa kesilir. İşte şu kadar şahit lazımdır. İşte olay mahallinde da tespit edilmesi gerekir. Vesait. Böylelikle ne yapıyor o kapalılık ne yapıyor kendini? Açıyor. Bu bir örnek. Ama siz Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayete dönün mesela. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Namaz kılın. Bu açık, net. Bunda problem yok. Oruç tutun. Açık, net. Bunda problem yok. Ama bunu bile ne yaptığımız zaman? Koşullarına soktuğumuzda, şuruzuna soktuğumuzda orada da bazen ne devreye girebiliyor? Kapalılıp devreye girebiliyor. Onu da açmamız gerekiyor. Yani pek çok olay. Pek çok olay. Muhkem ve müteşabi hayrı mı? Normalde budur. Yoksa işte birilerinin söylediği gibi işte bazı ayetler lafsen müteşabihtir. Bazı ayetler manem müteşabihtir. Bazı ayetler hem sen hem manem müteşabihtir. Ve bunun işine de tabii hep bu gaybiyatla alakalı rivayetleri sokarak ne kapısını açarlar? Mecaz kapısını açarlar. Ne kapısını açarlar? Mecaz. Hayır. Muhkem dediğimiz doğrudan hüküm çıkarmak mümkündür. Öyle naslar çoktur. Benitezabik de dediğimiz naslar vardır. O nasların da diğer naslarla ne yapılması lazım? Açıklanması anlaşılması lazımdır. Kısaca muhkem ve müteşabi ayrımı budur. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Müteşabiyi muhkeme döndürüyoruz. Döndürmek zorundayız. Eğer döndürmezsek döndürmezsek sonuç olarak, netice olarak hükme ne yapamıyoruz tam? Varamıyoruz. Aran muhkem müteşabi ayrımı bu. Oku şimdi. Oku, Oku. Onlar bir konuda Hakk'a ulaşabilmek için o konuyla ilgili şer'i nasları toplarlar ve müteşabi olanı muhkem olana döndürürler. Kendilerini hatırlatılandan büyük bir kısmı terk eden birçok taife ise şer'i naslara tek gözle işlerine geldiği şekilde bakarlar. Böylece hem kendileri sapıtır hem de başkalarını sapıtırlar. E, e, öyle değil mi ya? Şimdi mutezileye bakalım. Allah'ın ahirette görülemeyeceğini iddia etmişler değil mi? Ne demişler bir ayet? La tudri absar. La huwa Gördük mü ayet? Nedir? Gözler onu idrak edemez ama o ne yapar? Gözleri idrak eder. Şimdi bu ayet onlara göre nedir? Muhkemdir. Manası açıktır o halde nedir? Biz bu ayete ne yaparız? Sarılırız ve bu ayette ne yaparız? Allah'ın ahirette görüleceğini iddia edenlere sapık deriz. diyelim. Ha, halbuki bu ayet muhkemdir ama bu ayetin muhkemliği, muhkemliği tavsili noktada değildir. Tavsili noktada bu ayetin nelere ihtiyacı vardır, nelere ihtiyacı vardır, diğer naslara ihtiyacı vardır. Çünkü naslar birbirini ne yapmaktadır? Açıklamaktadır, teyit etmektedir. Sen burada ne yaparsın? Başka ayetlere müracaat edebileceğin gibi neye de? Hadislere de ne yaparsın? Müracaat. Müracaat edersin. O gün bazı yüzler ne yapacaktır? Parıldayacaktır. Kime bakacaktır? Rablerine bakacaktır. Bakın bu bir ayet. Şimdi sen öbür ayeti aldın mı koydun mu bunun yanına? Koymadın. Sadece bu ayette amel ettin. Vucuhun yevme izin nadıra. İlâ rabbiha nadira. Bu ayeti ne yaptın? Aldın koydun mu bunun yanına? Koymadın. Sadece o ayete ne yaptın? Tutundun. E sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın he, e, ahirette Allah'ın görülmesiyle alakalı hiçbir muzahame olmaması, hiçbir insanın yorulmadan, Hayır, zahmede zahmede girmeden, izdahama düçar olmadan, ayın 14'ünde Bedri gördüğü gibi kimi görmesi? Rabbini görmesin naslını ne yaptın? Bunları nereye attın? He, demek ki bütün naslar bir araya getirildikten sonra, bir sonuca varılır. Ama sadece eğer bin asla tutarsan, yani harici olursun, tekfirci olursun, mürci olursun, onun için Şeyh Semih Muteyimiyen'in iman kitabına bakın, mecmul fetahvan içinde de vardır. Ha. Orada der ki, eğer mürciilerin delillerine bakarsan mürci olursun. Çünkü bu ayet hadis. Haricilerin deliline bakarsan harici olursun. Ama Ehl-i sünnet gibi her ikisinin delilini de alır, hükmedersen ehl-i sünnet olursun. Çok önemli. He. Yani sen sadece o delillere bak, o da o delillere baksın. Halbuki hep ne söylüyoruz? Bütün delillerin nereye konması lazım? Masanın üstüne konması lazım. Ve neticeye ulaşılması lazım. Yani modernliğinde de öyle değil mi? Objektiflik. Bunu gerektirmiyor mu? Bunu gerektiriyor ama yapılmıyor. Yani kastettiği bu. Evet, diğer madde. Tıpkı, muattıla, mümessile, kaderiye ve cebriye fırkalarının olduğu gibi. Evet. 13. İlim ve ibadeti cem etmek babı. Bu da çok önemli. Biz rivayeti bile riayet için alıyorduk değil mi? Eğer rivayeti papağan gibi tekrarlamak için almıyorduk. Riayet için alıyorduk. Yaşamak için alıyorduk. E ilmi ne için alıyoruz? İlmi ne için alıyoruz? Elbette ki amel etmek için alıyoruz. Eğer amel etmeyeceksek bu ilimle Hiçbir anlamı yok. Heh. Diyor ki bu, ehli sünnet vel cemaat sadece işin teorisiyle uğraşmaz. Aynı zamanda neyle uğraşır? Pratiğiyle uğraşır. Yani sen işte hadisçi ol, sen tefsirci ol. E ee, tefsirci okuduğu ya da öğrendiği şeyleri uygulamazsa gene alimdir. Halbuki dinsiz şeytandır. Halbuki çok tehlikelidir o adam. Evet. Heh. Ya da sen hadisçi ol. E, okuduğun, öğrendiğin ya da öğrettiğin meseleleri ne yapma? Uygulama. Halbuki desturumuz şu, kebura makden indallah en tefûlu mâ la tef'alûn. Siz Allah indinde ne büyük bir ne olduğunu bilmez misiniz? Neyi? Yapmadığınız şeyleri söylemeni. söylemeni. E çok önemli yapmak. Yapmak çok önemli. Amel etmek çok önemli. İman etmek ve salih amel işlemek. İman etmek ...ve salih amel işlemek, iman etmek... Mi? ...hangi amel salih ameldir? Kur'an ve sünnetin emrettiği amel. Hangi amel salih ameldir? Kur'an ve sünnetin emrettiği amel. Ha. Evli sünnet ver ev cemaat, ilmi ibadetle birlikte... ...ne yapar? Cem eder. Biz namazın ahkamını niye öğreniyoruz arkadaşlar? Yani öğrenelim, kılmayalım madem öyle... ...bilgimiz olsun. Ha ben onu öğrencilere şöyle örnek veriyorum. Biz İslam'ı... ...buna çok dikkat edin arkadaşlar... Sınav psikolojisiyle öğrenmiyoruz. Sınav derken... He, dünyevi sınavı kastediyorum. Şimdi öğrenciye bakın. Öğrenci sınav öncesinde her şeyi öğrenir. Ama hiçbirini ne yapmaz? Uygulamaz. Niye öğrenir? Sadece sınavda ne yapmak için? Geçmek için. Geçmek için. Ama işte Allah'ın sınavında bu sökmüyor. Uygulamadan geçemiyorsun. Bakın bu çok önemli. Ama dünya sınavında geçiyorsun. Hepsini öğren... Yaz, ver yüz. Şimdi bana geliyor öğrenci. Hocam diyor ya işte istiva meselesini aldık kelam dersinde. E i̇stila olarak açıkladı. E ben ne yapacağım? Öyle mi yazacağım? E yazarsam Allah bana günah yazmaz mı? Sen kalbine istivayı ha, istila olarak değil istiva olarak kaydet arkadaşım. Ona göre amel et. Ama sınavda hocanın dediğini daha güzel bir şekilde hocanın ağzıyla yaz yüz al. Sorun değil. Ha. Yani niye? Çünkü hoca Öbürkünü yazsa onu ne yapacak? Sınıfta bırakacak. Heh. Önemli olan onun kalbi inmesi ve amele sirayet etmesi. Yoksa senin sınavda yazdığın çok önemli değil ki. Ha. Demek ki hadise şu. İlim, amel. İbadet derken işte o. İlim, amel. Bunlar ne yapacak? Bir arada gidecek. Bunları ne <gülüyor> yapmayacağız? Ee, tamamen birbirinden ayırmayacağız. Bakın tamamen. Ama şunu da biliriz. İbadeti eksik olanın hükmü imanı eksik olan gibi değildir. Şimdi bu kaydı aslında herimizin harici olmasını gerektirir. Yani sigara içene bile kafir dersin. Çünkü niye? Onlarda ne? Amel muhakkak ne yapılmalıdır? Yapılmalıdır, işlenilmelidir. Terki imanın aslına zarar verir. Çünkü. Terki imanın aslına zarar verir. Yani e bir sevmiyor muyuz ya mümin olmayı? Ehli sünnetten daha fazla seven var mı? E yok. Peki niye böyle olmuş? Çünkü onlar dediğim gibi sadece bir nasla değil, diğer naslara da ne yapmışlar? İtimat etmişler. Yani pek çok nas var. Bunları burada ne yapıyoruz bazen? Açıklıyoruz. Pek çok nas var. Bir yanda sadece irca nasını alan var. Bir yanda da sadece diğer naslara alan var. Evet oku. Devam et. Ehli sünnet ve cemaat İbadete yönelik ilmi ihmal eden ya da ilme yönelip ibadete ihmal edenlerin aksine ilim ve ibadeti bir arada götürürler. Yani şimdi hani misalde hata olmazmış cinsiyle. Şimdi temsilde hata olmazmış cinsiyle. Şimdi hani şimdi ibadet deyince aklımıza kim geliyor? Sofiler geliyor değil mi? Peki e, ibadet ettikleri o hususun ilmi doğru verilerle mi gelmiş? İşte problem burada mesela. Var, ibadet var. Peki ilim olarak bu ibadet şekli doğru mu? Değil. Ya da şöyle bir örnek verelim. Sabah namazının sünnetini dört rekat kılalım. Ya hani farza müdahale edemeyiz o farz. Ama sabah namazının sünnetini dört rekat kılalım ya. Bak ne güzel işte fazla kılıyoruz, ibadet yapmak istiyoruz. Olur mu? Olmaz. Çünkü niye? Şari demiş ki iki, dört olmaz. Ona bağlı kalacaksın. Heh. Demek ki yani ibadeti fazla yapmak ne değil? Maharet değil. Önemli olan Kur'an ve sünnette belirtildiği gibi ibadeti yapmak. E ya da tam tersi. Yani ilmen her şeyi öğrenelim. Ya hiç amel yoksa bizim bir hocamız vardı. Allah selamet etsin. Hafızlık yapmış. Hafız olmuş. Daha sonra felsefe bölümüne girmiş. Felsefe de profesör olmuş. Bir gün ders dedi ki bizde hafızın hası kalmadı. Bunu acaba övünerek mi dedi? Gururlanarak mı dedi? O konuda yorum yapmak istemiyorum. Elbette bir kanaatim var ama o konuda yorum yapmak istemiyorum. Hafızın H'sı kalmadı dedi. Yani iyi halt olmuş yani işte. Hafızın hası kalmamış. Aristo'nun bütün alfabesini öğrenmişsin ama. Aristo'nun bütün alfabesini öğrenmişsin. Platon'un bütün alfabesini öğrenmişsin. Sokrat'ın bütün alfabesini öğrenmişsin. Ama Allah'ın kitabını bilmişken unutmuşsun. Görüyor muyuz? Yani bazen ilmin de faydası olmaz. Hatta ilim bazen insanı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayetiyle neye götürür? Cehenneme götürür Allah muhafaza. Evet devam et. 14. Allah'a tevekkül ile sebep ve bağısları sarılmanın arasını cem etmek bağlı. Bakın arkadaşlar bu kuralların hepsi naslar aslında. Hepsi naslar. Görüyor musunuz işte bu usul, akide usulü bu. Şimdi biz bunu hadislerle de burada ne yapabiliriz? yapabiliriz. Peki neden hadislerle bunu yapıyor? Şundan dolayı. Bazen insanlar iş çok nasıl boğulduğunda ne yapabilir? Tahammül edemeyebilir. Bellemeyebilir. Ama bunlar kural haline getirildiğinde herkes bunları temel vasıtalar olarak bilir. Hadiste zikredildiği zaman ha bak bu hadis bu kuralı ne yapıyor? Destekliyor. Bu kuralı ne yapıyor? Delillendiriyor der. Ne diyor şimdi? Tevekkül Allah'a tevekkül et. Ama sebeplere sarılarak e aklımıza ne geliyor? Aklımıza ne geliyor bununla alakalı? Deve misali geliyor değil mi? Deveni sağlam kazaba bağla sonra Allah'a tevekkül et. İşte bu kural. Bu nas'tan alınmış. Yani biz Allah'a tevekkül edeceğiz ama sebepleri de sarılacağız. Hasta olmamaya gayret edeceğiz. Hasta olmamak için elimizden geleni yapacağız. Hasta olduğumuzda doktora gideceğiz. Alim olmak istiyorsak kitap okuyacağız alim olmak istiyorsak ilim ehline gideceğiz zengin olmak istiyorsak çalışacağız çoluk çocuk sahibi olmak istiyorsak evleneceğiz cennete girmek istiyorsak iman edip salih amel işleyeceğiz hepsi birbirine bağlı hepsi birbirine bağlı evet, oku onlar ne sebepleri ne de şer'i ve kaderi yani kemli olarak sabit olduğunda bu sebeplerin etkilerini inkar etmezler sebep ve vasıtaları kullanmaktan geri durmayı aynı zamanda onlara dayanıp güvenecekleri şeyler diye de itimat etmezler. Onlar kişiye Allah'a iman ve tevekkürle birlikte amel hususunda gayret etmesi, kurtuluş sebeplerini alması ve dini ve dünyasıyla alakalı işleri kolaylaştırması için Allah'a sığınması gerektiğine inanırlar. Yani İslam'da din ve ahiret ayrımı aslında yok. Ne demek bu? Yani siz dünyayla dünya ile ahireti ayıramazsınız arkadaşlar. Bunlar iç içe. Bizim için hedef ahiretteki ne? Yüce makamlar. Hedef bu. Ancak şunu da biliyoruz. Bu makamlara ulaşabilmek için dünyamızın da mamur olması lazım. Dünyamızın mamur olması demek sadece bizim şahsi ibadetlerimiz değil çünkü din ictimai bir din. Bütün toplumu ne yapan kapsayan bir din. Yani ne demek? Biz hayatımızın her noktasına ne yaparsak, dini sokarsak ahiretimizi dine ne yapmış oluruz? Böylelikle en güzele ulaştırmış oluruz. Yani şu demek bu. Yani işte din ya da dünya ahiretten ayrıdır. O halde ne yapalım? Dünyamızı ahiretten soyutlayalım. Hayır böyle bir şey yok. Dünya ve ahiret iç içedir arkadaşlar. Dünya ve ahiret iç içedir. Sen dünyada, dinini dünyalıkta hangi alana sokarsan ve bu alanı ne kadar fazlalaştırırsan ahirette de makamın o kadar ne olur? Üste olur. Onun için yani müellifin kastettiği şu. Biz ahirete yöneleceğiz diye dünyayı bırakmayacağız. Yani bir örnek verelim işte. Ya ben Kur'an ve sünneti öğreneceğim. E güzel öğren. Ama çalışmam. Çoluğum çocuğum evde aç kalsın bana ne? Benim önce öğrenmekle mükellef olduğum ne? Dini bilgiler var. O zaman evlenmeseydin arkadaşım. Biz boşuna burada bağırmıyoruz. Alim olmak isteyen adam bekar kalır. Boşuna Hatip Bağdadi he, alimlikte en önemli vasıflardan birisi de nedir? Bekar kalmaktır demiyor. Böyle bir şey yok. Her şeyi yerinde uygulayacaksın. Benim bir arkadaşım vardı. Hocam dedi ya dedi çalışıyordu. O zaman iki tane çocuğu vardı. Ben de hafız olmak istiyorum. Arkadaşım dedi ya hafız olmak çok zor bir iş. Öyle hafız olabilmek için istek yetmez, temenni yetmez. Hem bile kırmayayım ama senin bir kere dedim en az bir yıl bir buçuk yıl lazım. Kendini medreseye kapatman lazım, okuman lazım. Yok dedi. Ben dedi hocam dedi evde dedi gayret dedi. Cem dedim Allah mübarek olsun. Hadi bakalım başla. Bismillah dedi başladı. Üçüncü çocuk geldi. Dördüncü çocuk geldi. Ben sordum ona dedim ki tabii iki üç yıl geçti. Neredesin? Ya hocam dedi. Daha dedi ammet yüzünü bile bitiremedim. Yani demek istediğim şu. Eğer mesele dünyayla ahireti bağdaştırmaksa her neyin tabakanın her neyin müstevanın şartları birbirinden nedir? Farklıdır. Bize düşen hasbel kader. Elimizden geldiğince ne yapmak? Bu sebeplere sarılmak. En iyi istemek, ancak en iyi isterken de realiteden ne yapmamak? Ayrılmamak. Yani vaki bir durum. Öyle arkadaşlar var ben tanıyorum. Çoluğu çocuğu mağdur. Çoluğu çocuğu mağdur, ilim öğrenmek peşinde. İyi de arkadaşım yani e, ilim öğrenmen farzı kifayet. Alimlerin ittifakıyla farz-ı Ama çoluğuna çocuğuna bakman farz-ı ayın. Evet. E sen ne zamandır farz-ı kifayeyi farz-ı ayına tercih ediyorsun? <Gülüyor> He. Demek ki bize burada müellifin verdiği olay... ...hem dünya hem ahiret. Her ikisinde de sebeplere sarılacağız. Sadece dini sebepler değil bunlar arkadaşlar. Aynı zamanda ne? Dün. Dünyevi sebepler. Bunlara sarılacağız. Ondan sonra... Tevekkül zaten kendini devreye sokacak. Aynen ne de olduğu gibi yuvasından at çıkıp geride neyini bırakan? Yavruları bırakan o kuşun yuvadan çıkarken muhakkak geri döndüğümde yavrularıma bir neyle yiyecekle döneceğim inancıyla. Ama bakın çıkmış. Şimdi Hafız İbn diyor ki hadisin bu bölümünü çoğu görmezden gelir. Yani neyi görür millet? Bak ne kadar tevekküllü. Hayır. Onu görme. Ya ne? Seninle. O tevekküle güvenerek de yuvasında kalmamış kuş. Ne yapmış? Hayır. Çıkmış, uçmuş, dolaşmış, rızkını bulmuş, dönmüş. Seninle. Önemli olan niyet. Tabi sebebe sarılmış. Ha. Dünyada da böyle. Sadece uhrevi meseleler değil. Yani mücadele var. Oku. Allah'a tevekkül etmek ile sebep ve vasıtaları kullanmak arasında bir ayrılık ve olumsuzluk olduğuna inanmazlar. Çünkü dinin nasları Allah'a tevekkülle ile birlikte hayatı muhtelif işlerinde meşru ya da mübah sebepleri edinmeyi emreden emirlerle doludur. Bu naslar çalışmayı, rızık talebinde koşturmayı, yolculuk için azık edinmeyi, düşmana karşı güçlü olmayı emretmişler. Görüyor musunuz verdiği örnekleri? Bunların çoğu dünyevi örnekler. Yani çünkü ehlisinde de biz şunu biliyoruz. Böyle hani işte mütevekkil alallah gibi vasıflarla idareci mütevekkili kastetmiyorum. Mütevekkil alallah gibi vasıflarla işte e, zühtü, verayı neye çıkaranlar? Tasavvufi yorumla neye çıkaranlar? Çok üstlere çıkaranlar ifrat ehlidir. Böyle bir şey yok İslam dininde Yani sen ne kadar ne yaparsan, işte ee, Allah'a ulaşmada, fena bulmada, mesafe katı dersen, o kadar dünyadan kendini soyutlar, o kadar da dünyevi olarak zengin olursun. Kaydısı bizim dinimizde yok. Böyle bir şey yok. İmam-ı Azam'ı örnek alsınlar. Hem hocalık yapmış, hem ticaretle iştigal etmiş, talebesinden beş kuruş para almamış... Aksine okuttuğu bütün talebeleri de o yedirmiş, o içirmiş, o giyindirmiş. Bak hem alimlik yapmış hem de kumaş ticaretiyle iştikalt etmiş. Onun için Hatip Bağdadi ne der? Hatırlayan var mı? İlim talebesinin ne yapması lazım? Rızkını kendi eliyle temin etmesi lazım. Mümkünse ilme bir müddet ne vermeli? Ara vermeli. O olmazsa ne yapmalı? En azından musaf gibi... Ya da hadis istinsa gibi neleri? Cüzleri yazıp satmalı. Bak para kazanacaksın. Bunlar çok önemli. Selef bunları ne yapmış? Hep cem etmiş. Bir araya getirmiş. Ama tabi bugün e, ilim ehli olmak ya da işte bugün derviş olmak demek, dünyadan soyutlanıp ahirete gömülmek demek. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu dinin müdahale etmediği alan yok ki. Bu dinin müdahale etmediği alan Böyle bir din bu. Müdahale etmediği alan yok. Yani çorabını nasıl giyeceksin, pantolonunu nasıl giyeceksin, tuvalete nasıl gireceksin, hanımınla nasıl cıma yapacaksın? Her, her şeye bu din müdahale etmiş. Evet okuyalım. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Namaz kılınınca artık yeryüzünde dağılın. Cuma 10. Şu halde yerin omuzlarında yani üzerinde dolaşın. Yani 15. yeryüzüne dağılın. Yani namazı kıldınız mı? Kıldınız değil mi? Cuma namazını kıldınız. Cuma günü alışveriş yapmak haramdır. Hayır. Cuma saati alışveriş yapmak haramdır. O da erkeğe hastır. Kadına değil. Erkeğe hastır. Kadına değil. Buna dikkat edeceğiz. Ya, ayetin zahirine bakarsan kadın erkek ayrımı yoktur. Birileri kalkar. Cuma'yı kadına da fark kılar. Ama işte dedik ya. Neye dönmen lazım? Neye dönmen lazım? Sünnete dönmen lazım. Sünnete dönmen lazım. Yani ne yapıyorsun? Namaz bitti mi? Kalk hemen ticarete. İşine devam. Yatmak yok. Evet. İkinci ayette yeryüzünün üzerinde dolaşın. Ne yapın? Sırfında dolaşın. Yani ne demek dolaşın? Turistik seyahat yapın mı? O anlamda çıkabilir. Ama o değil. İşinize gücünüze ne yapın? Devam edin. Yani tepinmeye, gayret etmeye, mücadele etmeye devam edin. Evet. Azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Bakara 197. Şimdi takva azığı edinin demiyor. Azık edinin ama bilin ki en hayırlısı ne? Takva. Onun dışında da azıklar var. O azıkları edinin. İşte e, hacca bile gideceksen ne yapacaksın? Azığını edineceksin. Geridekine de ne yapacaksın? Dönünceye kadar yetecek. Azık bırakacaksın. Kaide bu. Her yerde böyle. Evet. Okul. Başka bir ayet. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Evet. Onunla Allah'ın düşmanını korkutursunuz. Yani, yani peygamber aleyhissalatü vesselam'a bakıyorsun, yapmış. Yani öldüğünde biliyorsunuz zırhı kimde rehindi? Evet. Yahudi'de rehindi. Yani yeri geldiğinde Yahudilerle de ne yapmıştır? Meşverette, alışverişte bulunmuştur. Yani bunda bir mani yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam e, savaştan önce infak kapısını açtığında genelde infak neyle olurdu? Neyle olurdu? Evdeki silahlarla, evdeki atlarla, evdeki develerle olurdu. Yani neticede düşmanın karşısına çıkıyorsun. Yani buradan bizim alacağımız hisse var. Yani sen tankın karşısına benim imanım çok güçlüdür deyip kılıçta çıkmayacaksın arkadaşım. Çünkü sahabe böyle bir şey yapmamış. Bakın, hep şu örneği veriyoruz biz. Sahabede ve sahabenin karşısındaki Müşrik ordusunda. Silahın cinsi bakımında bir farklılık yoktu arkadaşlar. Adedi bakımında farklılık vardı. Ona çok dikkat edelim. Silahın yani bazıları örnek veriyorlar bazı şeyleri hata yapıyorlar. Silahın cinsi bakımından ne yoktu? Farklılık yoktu. Onda da deve vardı. Sahabede de deve vardı. Onda da atı vardı. Sahabede de, de atı vardı. Onda da kılıç vardı. Sahabede de kılıç vardı. Onda da ok vardı. Sahabede de ok vardı. Peki fark neydi? Adet adet. Bir tanesinde sahabe grubu 160 süvarisi vardı, öbüründe 1000 atlı süvari vardı. Bir tanesinde, atıyorum 500 tane piyade vardı, öbüründe 10 bin tane piyade vardı. Peki aradaki farkı ne kapıyordu arkadaşlar? İman. Çok önemli bakın. Bu çok çok önemli. Osmanlı döneminde de böyle. Osmanlı'ya kadar bakın Osmanlı'nın endüstri devriminden nasibini almayışına kadar. Yani o endüstri devrimine kadar. Osmanlı da bütün savaşlarda açığı ne yaptı? İmanıyla, cesaretiyle kapattı. Hani mertlik bozuldu diyor ya ama ne zamanki işte ne çıktı? He, silahlar çıktı. Müslümanlar bunlardan ne oldu? Ari oldu, beri oldu. İşte o zaman iş aleyhe dönüştü. He, biz buradan şunu çıkarıyoruz. Biz buradan şunu çıkarıyoruz. Tamam imanımız olsun, salih amelimiz olsun. Ama uçağımız olmasın. Biz imanımızla uçağı düşürürüz. Bu, bu ayete ters. Bu ayete ters. Böyle bir anlayış yok. He, bize lazım olan, bize lazım olan elimizden geldiğince hep söylüyoruz Endülüs'e bakın ya, Endülüs'e bakın şimdi Endülüs'e bakın bu adamlar uzaydan gelmedi bakın emin olun ben 400 yıllık, 500 yıllık Endülüs tarihini okuduğum zaman korkuyorum şu anki Müslümanlardan daha ilerideler biliyor musunuz hiç mübalağa yapmıyorum şu anki Müslüman Musiki de bile biliyor musunuz bakın bırakın şeyi yani bakın sadece hayırda değil Musiki'de bile şu anki Müslümanlardan daha ilerideler. Musiki'de bile. Çünkü adamlar hep üretmişler. Hep üretmişler. Öyle tüketici bir toplum olmamışlar. Üretmişler. Tıpta üretmişler. Fizikte üretmişler. Astronomide üretmişler. Sosyolojide üretmişler. Psikolojide üretmişler. Ticarette üretmişler. Her alanda üretmiş adamlar. Zaten üretemedikleri zaman da Yok olup gitmişler. Çok önemli. Çok çok önemli. Yani Osmanlı'ya bakın. Yani hep örnek verirler ama biz Müslümanlara tarih ibreti olarak örnek verirler. Akidevi örnektir bu. Fatih Sultan Mehmet öyle toplar döktürmüştür ki kanuni son dönemine kadar bunun sırrına bakıllar vakıf olamamıştır. Bakın sırrına dahi arkadaşlar. Ajanlar yollamışlar devamlı. Dünyanın en uzun menzilli topları arkadaşlar. Dünyanın en uzun menzilli topları. Adamlar topu görüyorlar. O top onları yok ediyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Yani bu çok önemli bir olay işte. Yani top geliyor kafalarına düşüyor. Mahfif perişan ediyor onları. Top var. Bir top var ama bu top nasıl yapılıyor bunu bilmiyorlar. Bunun ilmine ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte o dönemde de zaten her yerde cenk atmışlar. At koşturmuşlar zaten. E şimdi bakıyorsun Müslümanlara. Maşallah. Dinde de geriler. İlimde de geriler. Tabi bu ilimde geriliği birileri İslam'a bağlıyor. Hani bazı insanlar çıkıyor diyor ki Müslüman olmasaydık biz de ileri olurduk. Yani bunlar tabi bunlara Allah hidayet nasip etsin. Evet okuyalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Sana faydası dokunacak şeyleri arzular. Allah'tan yardım iste ve acizliğe düşme. Eğer sana bir şey isabet ederse sakın keşke şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme. Ama de ki Allah'ın takdiri o dilediğini yapar. Şunu bil ki keşke kelimesi şeytanın amel kapısına açar. Evet bu hadiste bize özellikle ilk cümle değil mi? Ne, hangi meselelerde hırslı ol? Sana faydası dokunan meselelerde. Hangi meselenin sana dünyevi ve uhrevi faydası dokunuyorsa, dünya ve uhrevi dünya ve ahiret olarak da arasında ne yoksa, zıtlık yoksa, o mesele de hırslı olur. Hangi mesele olursa olsun. Hangi mesele? Çok önemli bu arkadaşlar. Hangi mesele? Yani mesela bir örnek vereyim ben. Görüyorum mesela bazı arkadaşlar, yaşları münasip, yaşları münasip vakitleri de münasip, adamın ilkokul diploması var. Ben diyorum ki ya arkadaşım Vaktin var. Gir şöyle bir açık öğretim lisesine. Zaten okula gitmiyorsun. Şu lise diplomasını al. Ya hocam diplomayı alacağım da ne olacak? Arkadaşım bu diplomanın sana zararı var mı? Var mı bu diplomanın sana zararı? Yok. E zararı olmayan şey faydalıdır. Al niye almışsın? Yaşın 50'ye gelir, 60'a gelir anlarım. Ama öyle arkadaşlar var ki vakti de var, sıhati de var. Al. Ne olacak? E, onu yapana kadar şerhilim tavsiye ederim. Ettin de sana hayır mı dendi et. Şimdi Medine'de öğrenci olarak gittiğimiz dönemde iki yıllık hazırlık var. Tabii bizim hocalarımızdan aldığımız bir kültür vardı çok şükür. Biz direkt fakülteden başladık. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Ya immatipli adam. Üçüncü müstevadan başlaması yeterli. Yani bir yıl olsa fakülteye geçecek. Yok diyor ben hafızlık yapacağım diyor. Birden. Hatta bir de yok. Sıfır vardı. Sıfırdan başlıyor. İki buçuk gün falan sürüyor. E bir yılda uzatırım diyor. Üç buçuk yıl sürer. Ya, vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Ha, i̇yi. Ama işte bu şeytanın ona neyi biliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Oyunu. Emin olun ben dört yıl hazırlık okuyup da Bakara suresini dahi ezberleyemeyen bir sürü arkadaşlar dört yıl bakın dört yıl biz dört yılda okulu bitirdik dört yıl adam hazırlık okuyor öyle arkadaşlar var ki fakülteyi on bir yılda bitiriyor rekor bir tanesi, isim vermeyeyim on iki yılda bitirdi hazırlık dahil fakülte on iki yılda ya on iki yılda adam profesör oluyor ya mı? e tabi hep kalıyor hep kalıyor, kalıyor. Okulda atmıyor maşallah çiftlik e ne yaptın tamam on iki yıl kaldın çok güzel Arapçan mı var vallahi billahi dört yıl okuyandan daha az Arapçası var çok mı var. Vallahi billahi yok. Peki nedir bu? İşte şeytanın insana neyi? Oyunu. Hayırda ne yapacaksın arkadaşlar? Yarışacaksın. Aceleci olacaksın. Yani bir yılda bitirmen gereken şeyi, on yılda bitirmek şeytanın oyunudur. Bunun içinde haram vardır, hile vardır, sahtekarlık vardır. Başkalarının aklını gasp ediyorsun. Bir önce okuldan çık git. Senin yerine kontenjan açılsın. Başka bir öğrenci gelsin. Olaya böyle bakacaksın. Ha, yani niye örnek verdim bunu? Şundan dolayı örnek verdim. Hayırlı olan her şeyle yarışacaksın. ilimde dahil. ilimde dahil. Hayırlıysa yarışacaksın. İki şeyde zaten haset yok. Bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Yarışacaksın. Okuyalım, devam edelim. İşte nakli, atli ve vak'i delillerin öngördüğü budur. Çünkü Allahu Teala sonuçları sebeplere bağlamış ve sonuçlar için sebepler hedefler için ona götürecek yollar ve bazıları ta, e, tayin etmiş onu düşünce ve akıllara yerleştirmiş bütün bunları hem vakıa olarak göstermiş hem de tecrübelerle sabit kılmış. Bu cümle çok önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu cümle İbn-i cümlesi bu Mecmul Fetava'dan alınmış bir cümle bu İslam'da sebep sonuç ilişkisi çok önemlidir İslam sebeplere bakmadan sonuca gitmez ne demek sebeplere bakmadan sonuca gitmez? Her meselede de sebeplere bakar. Sebepler çok önemlidir. İlletler çok önemlidir. Onun için İslam'da illetler ve sebepler değiştikçe hükümlerde ne yapar? Değişir. Yani İslam böyle yukarıdan elip de sonuçta insanları ne yapmaz? Yargılamaz. Hatıb-ı neb Belta örneğine bakın. Bedir ehlindendir. Ama çok büyük bir hainlik yapmıştır değil mi? Çok büyük bir hainlik yapmıştır. Ne yapmıştır? Şey Mekke'ye Fetih için giden İslam ordusunu kime ihbar etmiştir? Mekke müşriklerine. Gerçi rivayetlerde haber vardı varmadı çünkü cariyeye vermiştir cariye daha sonra yakalanmıştır, gitmiştir gitmemiştir o çok önemli değil. Ama ortada bir fecaat vardır. Peki ne yapmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Sahabenin lafını oymuş mudur? Affetmeden öte affetmeden öte neden böyle yaptığına dair önce bir ne yapmıştır kendisine? Soru tevcih etmiştir değil mi? Yönetmiştir. Hüküm vermeden önce ne yapmıştır? Sebepleri dinlemiştir. Bu çok önemli arkadaşlar. Hüküm vermeden önce sebepleri dinlemiştir. Yani hainliği gerektiren bir meselede dahi sebebi dinlemeden aleyhissalatü vesselam ne yapmamıştır? Hareket etmemiştir. Bu çok önemli bir olaydır. Sebep-sonuç ilişkisi. Hangi hükmüne bakarsanız sebep-sonuç ilişkisini görürsünüz. Yani abdest olmadan namaz olmaz mesela. Abdes olmadan namaz olmaz, iman olmadan amel olmaz. Amel olmadan cennet mümkündür, ama iman olmadan cennet asla mümkün değildir. Amel seni illa da cennete sokar diye bir kural yoktur. Allah'ın meşiei devrededir. Yani bakın sebep sonuç ilişkisi. Her şey her şey bu ilişki dairesinde ne yapar kendini gösterir. Peki her şeyin sebebini bilmek zorunda mıyız? Bilebildiklerimizi evet ama bazılarının sebeplerini yapamayabiliriz, bilemeyebiliriz. Onun için İslam'da illet dediğimiz olay, sebep dediğimiz olay özellikle fıkıh alimlerinin çok çeneğini almıştır, zamanını almıştır. Çok emek sarf etmişlerdir bu alana. Yani onun için bu cümle çok önemli. Sebep sonuç ilişkisi İslam sebepleri ortaya koyarak insanı sonucen değerlendirir. Heh. Bir durum hariç. Nedir o durum? Güneşin nereden doğması? Batıdan doğması. Batı'dan doğması. İşte orada İslam sebeplere bakmaz. <gülüyor> İş bitti. Orada sebeplere bakmaz. <gülüyor> Batıdan doğduğu an sebepler kesilmiştir artık. Ama onun dışında sebepler her zaman açık. Cehaleti özür kabul etmiştir, Beybili <gülüyor> özür kabul etmiştir, pek <gülüyor> özür kabul etmiştir. Ama o noktaya kadar. İşte o noktanın çünkü önemi var. O noktanın önemi var. Evet okuyalım. Uzattık. Onlar ehl-ü sünnet ne sebepleri ve onların etkilerini incar eden eşariler ne yeryüzünde cereyan eden olaylarda yıldızların etkisine, etkisi olduğuna inanmak suretiyle dinle ve kaderde sebep olmayan bir şeyi sebep kılan hurafeciler ne de Kerbela'nın özellikle de Hüseyin'in kabrinin yanındaki toprağın her hastalığa şifa olduğunu inanarak onu yiyen rafiziler gibi değildirler. Aynı şekilde ne sebeplere dayanıp Allah'a tevekkülü bırakan ne de sebepleri almanın tevekkülü nefyettiğine, sebepleri almamanın tevekkül makamlarının en yükseği olduğunu zannederek sebepleri almayı terk edenler gibi değillerdir yani işte bu makamlar kimdir en yüksek makam zannedenler yani işte sebepleri ne görenler var şirk görenler var arkadaşlar hani e, 70 bin insandan bahsediliyor ya hadiste işte he, bunu bunu bunu bunu rukyeden kaçınan he, bunu maharet sayanlar var hadisi doğru anlamamış adamlar yani işte selef e, doktora gitmezmiş selef ilaç kullanmazmış Şifayı sadece Allah'tan ne yaparmış? Beklermiş. Ya arkadaşlar yani bunlar bunlar bunlar meseleyi doğru anlamamaktan kaynaklanan nelerdir? Hasletlerdir. Meseleyi ne yapmamız lazım? Doğru anlamamız lazım. Eğer mesele doğru anlaşılmazsa varacak yer yok. Varacak yer yok. Yani böyle bir sebep sonuç ilişkisi dinde yok. Böyle bir iltica tevekkül ilişkisi dinde Yok. Ha. Bu konuyla alakalı konuşulabilir. Bu konuyla alakalı dersler yapılabilir. Hep söylüyoruz. Selefin ahadından varit olan herhangi bir söz ya da naz, ehl sünneti ne yapmaz? Bağlamaz arkadaş Hep söylüyoruz. Yani bir kişiden bir şey getirmenin ölçüsü yok. Önemli olan genel kanaatin bu olup olmadığına bakmak. Yoksa öyle şeyler getiririz ki biz burada nefes alamayız ya. Nefes. Onun için Selefin, kaydayı unutmuyorsunuz bakın. Selefin ahadından gelen herhangi bir husus, Selefin genelini ne yapmaz? Bağlamaz. Bağlamaz. Bunu unutmayacaksınız. Bu temel prens. Ha bu bize iki şey gösteriyor ihtiras. Bir, şu an anladığımız ne? Bağlamaz geneli. İki, e Selefin ahadından da böyle zelleler ne yapabilir? Çıkabilir. Çıkabilir. Bunlara da ne yapmamak lazım? Yatırım. Büyütmemek. Bunlardan hareketle selefe küfretmemek lazım. Yani bir örnek vereyim. Şeyh Binbaz'ın mesela aya ulaşılmamıştır sözü. Dönen ne değildir? Dünya değildir. Güneştir sözü. Dünya düzdür sözü. Evet bu Risale mevcuttur. Yok İbni Huseymin biraz daha farklı bakıyor olaya. İkisi arasında hilaf var. İbnü Seyyin Kur'an ve sünnet bunu ne desteklemiştir diyor ne de reddetmiştir diyor. Olayı ortada bakıyor. Şeyh Binbaz tamamen böyle bakıyor. E şimdi yani buradan hareketle vay şu hadisçiler. Vay şu işte e, hadis hayranları. Yani aya ulaşmayı bile nefyettiler. işte dünyanın döndüğünü bile nefyettiler. Dünyanın yuvarlak olduğunu bile nefyettiler arkadaşlar yani bu o şeyhin Allah rahmet eylesin naslardan anladıkları sen katılmayabilirsin He. ancak netice itibariyle bu bu dönemdeki bütün alimlerin ortak sözü mü? değil bunun zıttına olan alimler de mevcut ha şimdi buradan harekette katsak mesela biz hadis zihniyetine. Hadisçilerin zihniyetine küfresek olur mu? Olmaz. Ama birileri bunu yapıyor işte. Mesela bunu kullanıyor. Bir örnek. Mesela bir örnek bu. Bir örnek. İşte hep söylüyoruz. İmam Dara Kutni çıkıp da ya Buhari müslimin içinde bazı hadisler var. Bak onları ben eleştiriyorum. He, onların zayıf olma ihtimali vardır dediğinde bu ümmet ne yapmadı? Ayaklanmadı. Vay Dara Kutni sen ne yapıyorsun? Bu müslüme nasıl laf söylersin demedi. Çünkü niye? Herkes onun samimiyetini ve ilimdeki neyini derecesini biliyordu. Ama şimdi biri kalkıyor diyor ki bu halde yüz tane uydurma var. Öbür kalkıyor diyor ki bu halde şu kadar zayıf hadis var. E ne oluyor ümmeti Muhammed? Öt diyor. Otur oturduğun yerde sen kimsin? Niye? Çünkü su iniyet var. Su iniyet var. Peki ümmet bunu nasıl görüyor? Ümmette de o kadar ne var artık? Teraset <gülüyor> var. Onu görebiliyor ümmet. Okuyalım. İşte bunların hepsi sapıklık ve batıldır. Bu sebeple alimler şöyle demiştir. Yalnızca sebep ve vasıtalara yönelip iltifat etmek tevhidde şirktir. Bu çok önemli. Yani Allah'ın kaderini bir kenara ne yapmayacaksın? Evet. İtmeyeceksin. Sadece vasıtalar ve sebepler benim için ölçü dersen muteziliği olursun. Yani ne olur? Kader anlayışıyla işte yaptığım işlerin, eylemlerin yaratıcısı benim... O halde Allah şuna benzer bir nedir tiyatro senaryosu. Daha önceden o senaryoyu ben izlemedim ya da o neyi tiyatroyu izlemedim senaryoyu da okumadım. Ne yaptım izleyici olarak geldim ve ne yapıyorum o oyunu izliyorum. Oyunda olaylar vuku buldukça da vah diyorum ne oldu ya yapmaya diyorum Allah'a bu konuma sokamam ben. Haşar kella bilmiyorum bu konuma sokmuştur Allah. İşte i̇zleyici izleyici konumuna sokmuştur. Hatta derler ki Allah Osman'ın falanca kadınla evlenmeden önce o kadınla evleneceğini bilmez. Açıkça söylüyorlar ya. Açıkça. İslam'da kader inancı yok ki. Yok. Buhari Müslüm'deki Cibril hadisine de bu inanç eklenmiş. Ekleyen kim? E, Buhari değildir muhtemelen diyor. Sanmıyorum Buhari'nin yapacağını. E kim yapmış? Vallahi bilmiyorum diyor. Yapan düşünsün. Bilmeye i̇yi mi? He. Yani e şimdi e bu yok. Yani sadece sebeplere sarılmak yok. Bir kader var. Evet devam et. Sebeplerin sebep oluşunu ortadan kaldırmak ise akılda eksikliktir. He. Yani e, sebepleri de bütün reddediyorum. <gülüyor> sadece Allah'ın kaderi var. Yani bir yerde ne var? He. İşte el kaderiye nufat ya da nafiye dediğimiz olay yani o mutezile işte. Bir yerde de ne? Hı -hı. El kaderiyetül cabire ya da mücbire dediğimiz cebriye. Yani bir yanda kul bütün fiillerinin yaratıcısıdır. Bir yanda da kulun hiçbir dahili, hiçbir şey yoktur. Tamamen uçan ne gibidir işte? Tüy gibidir. Rüzgar nereden vurursa oraya giden zift. Bu yok. İkisi de yok. Yani bizim, bakın bu işte sebep-sonuç ilişkisi neyle alakalı? Kader inancıyla alakalı. Neyle alakalı? Kader inancıyla alakalı. Yani eğer sen sebepleri bütün reddedersen ne olmuş olursun? Cebri'ye olmuş olursun. de sebeplere itimat edersen ne olmuş olursun? Mutezili olmuş olursun. İkisi arasındaki yol ehlüsüne ver cemaat yoldur. Bitti mi? Evet. Sebeplerden tamamen çevirmek ise şeriatı zemmetmek ve kabul etmemektir. E çünkü niye? E bu din nakil din olduğu kadar akıl dindir arkadaşlar. Yani Kur'an düşünülecek, ibret alınacak, iştihatlar yapılacak, istidlallerde bulunacak. Yani burada e, akıl devreye girecek. Aklın devreye girdiği her meselede de ne vardı? İlletler vardır, sebepler vardır, nedenler vardır, sonuçlar vardır. Hulasa, hulasa, hulasa he, sebeplere tevekkülle birlikte sarılmak beynel hafi ve reca kaidesini yerde gelecek. Ne yapmak? Uygulamaktır. Nedir o? Korku ile ümit arasında olmak. Bakın bunların hepsi İslam'ın kaza kader anlayışında gelen hususlardır. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşedönle ilahe, testağfirüke ve tuğbilek. Bugün meneş dersi yapmıyoruz çünkü baştan uzattık, yormayalım artık. Tarih dersi yaptık. Tarih evet, tarih dersi yaptık. Evet. Allah razı olsun. Güzel. Çok güzel bir ayrımı var. Mesela Allah Azze ve Celle'nin arkadaşlar dinleyelim. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bahsedilen ayetler. Mesela zati sıfatları alalım. Yüz ve el örnek. Allah'ın yüzüyle elin. Eğer diyor bu ayetlerden diyor kastın bu ayetlerin anlamıysa yani bu müteşabih değildir muhkemdir. Çünkü biz bu ayetlerin neyini biliyoruz? Anlamları biliyoruz. Ama bu ayetlerden ya da bu sıfatların kastı senin neyse keyfiyeti. anlamı değil keyfiyeti hakikati özü ise o halde bu ayetler nedir? Müteşabiktir. Müteşabiktir. Dediğim kapıya çıkıyor. Çünkü ne yapamıyorsun haddini hududunu belirleyemiyorsun. Şimdi bu muhkem müteşabih tanımı zor bir tanım. İsimsıfat evinde eli sünneti muhalifleri cevap kitabı var mı burada? Ha, getirsin. Orada Şevris'e mümiteyi yaklaşık 10 tane muhkem ve tanımı veriyor. Varsa verin. Hemen okuyalım. Oradan da okursanız bunu göreceksiniz. Yaklaşık 10 tane. Ben okuyayım size. Hilaf yok ki. Hilaf yok. Hilaf yok. Hiç yani söylediğimle herhangi bir hilaf yok. Aynı kapıya çıkıyor. Bakın buradan bulursam e, o bölümü işte okuyayım. Şey açın ya. Camı çok yandım bugün ben. Niye böyle oldum bilmiyorum. Güzel devlete öyle. 286'ın olur. Evet. Bakın. Dilde benzerlik, benzeşiklik, uyumluluk ve ahenk gibi anlamlara gelen müteşabihin terim anlamının ne olduğu hakkında tam bir ittifak yoktur. Yani terim derken dini anlamı, lugavi değil, ıslahlı. Şevsel müteymiye bu usta alimlerin on değişik görüşe ayrıldıklarını ancak bunların genelinde müteşabi ayetin anlamının alimler tarafından bilindiğini belirtmektedir. Bu görüşler kısaca şöyledir. 1. müteşabi ayet nesedilmiş ayettir. Nesedilmiş ayetin anlamı da bilinmektedir. Bu İbn Mesud, İbni Abbas, Hatadir, Süddi ve diğerlerinden rivayet edilmiştir i̇bn bu görüşün i̇bn Abbas ve Katade'ye ait olmasının çok uzak bir olasılık, hatta bir yalan olduğu sebepleriyle belirtir. 2. Muhkem, alimlerin tevilin tevsini bildikleri, müteşabi ise Teybi'ni bilmeleri için bir yolun bulunmadığı ayettir. Tıpkı kıyametin kopacağı zamanı bilmek gibi. Bu görüş Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir. 3. Müteşabi ayet, surelerin başlarındaki mukatta harfleridir. Bu da i̇bn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Dört, Müteşabih anlamları birbirine benzeyen ayettir. Bu mücahit ve alimlerin çoğunun görüşüdür. 5. Müteşabih lafızları tekrarlanan ayettir. Kur'an'da değişik yerlerde tekrarlanan peygamber kıssaları gibi bu Abdurrahman bin Zek bin Eslem'in görüşüdür. 6. Müteşabih açıklamaya ihtiyaç duyan ayettir. Ben bunu tercih ediyorum benim. benim bu İmam Ahmed'ten rivayet edilmiştir. Yani bu benim bu meseledeki tekliflerimden sonra daha çok tercih ettim ama bu benim tercih ettim. Yani bu benim tercih ettim. 7- evet. Müteşabi pek çok yönü olan, pek çok yönü içinde barındıran ayettir. Bu İmam Şafii ve İmam Ahmet'ten nakledilmiştir. Ki, deminkiyle aynı. Deminkiyle aynı. Aynı kapıya çıkar. 8- Müteşabi içinde kıssa ve misaller bulunan ayettir. Bunun da anlamı bilinmektedir. 9- Müteşabi Kendisine iman edilen fakat onunla amel edilmeyen ayettir. İşte bilemediğin için tam anlamını amel edemiyorsun demek istiyor. Bunun da anlamı bilinmektedir. 9-10 müteşab müteşabi sıfat ayetleri ve hadisleridir. Ki buna katılmıyoruz biz. Bu bazı müteahhirin alimlerin görüşüdür. Bu da anlamı bilinen şeylerdir. Sonra devam ediyor i̇bn Teymi'nin naklettiği tüm bu tanımla ayette de geçtiği gibi müteşabihin muhkemin karşıtı olduğu göz önüne alınarak yapılmıştır. Çünkü ayette karşıtı olarak gözüküyor ya. Ancak müteşabih kelimesi tek başına ele alındığında Kur'an'ın özelliklerinden birinin birinin de onun kitaben müteşabihen. Yani Mükemmellikte, icazda, nazımda, hükümlerde, menafeyi anmeye delalet ve rehberlikte, ayetleri birbiriyle uyumlu, ahenkdar ve tutarlı, doğrulukta, vaazda, hikmette, hidayette ve diğer bütün hususlarda birbirine benzeyen bir kitap olmasıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah sözün en güzelini, ahenkli, müteşabih yani uyumlu ikişerli yani tekrarlı bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri tüyleri ürperir derken hem derileri bedenleri hem de kalpleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. Ali İmran suresi 7. ayette belirtilen Allah'tan başka kimsenin bilmediği müteşabihlerden maksat ilgili ayetin nüzuz sebeplerinin de ortaya koyduğu gibi ya kıyametin vuku ve ümmetin eceli gibi gelecekte vuku bulacak olan fakat gayb oldukları için bilinmesi imkansız olaylardır ki bunlara mukatta harfler yoluyla bunları mukatta harfler yoluyla bilmeye uğraşmışlardır ya da Allah'ın zat ve sıfatları ile ilgili olup mahiyet ve hakikati aklım bilgi sınırları dışında kalan gerçeklerdir nüzul sebeplerinden de anlaşılacağı üzere İslam'ın can düşmanı olan Yahudi ve Hristiyanlar bozgunculuk yapmak için bu kabil meselelerin peşine düşmüşlerdi de bunun üzerine Kur'an-ı Kerim onlara gerekli cevabı vermişti. Yoksa bu ayetten Kur'an'da anlaşılması ve tefsiri mümkün olmayan bir takım ayetlerin bulunduğu anlamı kesinlikle çıkmaz. ya Hristiyanlara devam edilmiş Hayır. Yani sebebin hususiliği, umumiliğine aykırı değil. Yani onların yaptığı bir olayla alakalı iniyor. İbni Kesir tefsirinde bakarsanız ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Ama oradan da biz sistemimizi çıkarıyoruz. Bizi de bağlıyor, bağlamaz olur mu? Ama her ayetin bir nüzul sebebi yok mu? Bunun da bir nüzul sebebi var. Yani buraya bakarsanız burada daha ayrıntılı bilgi var. Ben vereyim size sayfayı. 214'ten başlıyor. 218'e kadar devam ediyor. Hatta 219'a kadar, 214'ten 219'a kadar. Bakarsanız Peki hocam o zaman mesela işte siz öyle mesela bir ayeti anlıyorsunuz ve yorumluyorsunuz. Öteki de başkası yorumluyorsunuz. Bu müteşavvaya kalan bir sürü bir sürü yorumlar çıkmıyor. Yani burada bir yorumlar Ama işte bir itiraf gündeme gelmiyor mu? O ama o zaman şöyle bir soru sorarım ben. Derim ki bana bir örnek ver ki o kadar fazla yorum çıksın. Şimdi bakın. Problem nedir biliyor musunuz? Bidatçiler genel kuralları çok çabuk koyarlar. Ama bu kurallarla alakalı iş misale gelince çakılıp kalırlar. Anladın dediğimi? Yani kurulu koyarsın tamam. E misal yap. Ver bakalım misal. Bir başlar bir tane bilemedin iki tane. Ondan sonra tıkanır kalır. Bir iki misalle kural oluşturulmaz. Çünkü istisnalar kaydayı bozmaz. Temel prensi. Bu işte örnek bazında değerlendirirsek varsa aklında bir örnek onunla gideriz çünkü niye? diyoruz ya selefin tefsiri dururken rivayet tefsiri dururken sen eğer dirayet tefsiriyle meseleyi açıklamaya kalkarsan hayır hayır hayır hayır. hayır. hayır. yani kim demiş işte ben bilmiyorum diyen diyorlar da ortada veri yani, yok veri e bu İzmir'de yaptığım iki dersi ilim dere koydular. Dinleyin orada bu mesele var. İlim der tire nasıldı? İlim tire der i̇lim, tire mi? o koyuyorum. Yani bilimleri diyor. Tamam. şimdi dediğini biz tespit edemedik ya. Bunu selefe maal ediyorlar ama vallahi zulüm. Yalan. Böyle bir şey yok. Anladım. Bu aksine İbnül Cevzi gibilerin selefe nispeti. itamı. Biz buna alet oluyoruz herhalde. Farkında olmadan. Tabii böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İbn-i yani, Cevsi Hanbeli. Hanbeli'dir ama Eşari'dir. Eşari makinedir. Ve der ki Celle. İmam Ahmet de benim akidemde. Yani ben onun akidesi. <gülme> ben onun akidesi yok. <gülme> evet. evet. Güzel kitap. Onun başka bir baskısı da var ama. Onun başka bir, bir baskısı var. da var. Okuyun muhakkak. Başka zaman başka ayet inmiş ne sure inmemiş. Yani bu daha çok Acemlerde yaygınlanıyor. Araplarda bütün musafatlar pek yoktur. Şimdi şöyle, biz bazı